Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Soru soruldu. Cuma gününe özel bir namaz var mıdır? Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimizden bize nakledilen sahih sünnet içerisinde bizim kurtuluşumuzu sağlayacak her türlü ibadet bize bildirilmiştir. Ama buna rağmen maalesef bazı çevreler zayıf ve uydurma rivayetlerde bir takım namazlar ihtas etmektedirler. İşte filan gün şu kadar namaz kılarsan şu olur, filan gün şu kadar namaz kılarsan bu olur. Ancak bunların kaynaklarına baktığımızda ya zayıf rivayetlere dayanmakta ya da uydurma rivayetlere dayanmaktadır. Cuma gününe has... Yani Cuma gününün özelliğini taşıyan bir namaz tahsis edilmiş değildir. Bir Müslüman Cuma günü içerisinde çokça zikir yapabilir, nafile namazlar kılabilir. Ama bu her gün içinde geçerli olan bir durumdur. Sadece Cuma'yı ilgilendiren bir namaz olmaz. Yani nafile namaz kılabilir, zikirler de yapabilir ama bu Cuma işte namazıdır. Cuma'ya ait bir namazdır. Cuma gününe özel bir namazdır şeklinde tahsis edilmemelidir. Böyle gelen rivayetler, bu tip rivayetler genelde zayıf ya da uydurma rivayetlerden oluşmaktadır. Bize sahih sünnette ulaşan bilgiler yeterlidir. Başka arayışlar içerisine girmenin bir anlamı olmadığı gibi bidatlere sarılmak, hurafelerle amel etmek elbette bizi mesuliyet altına sokacaktır. Sevap kazanalım derken başımızı derde sokacak bir iş olacaktır. o halde bidat ve hurafelerden sakınalım, sahih sünnet ile yetinelim inşallah.